Evet arkadaşlar, bir kesilme oldu ama herhalde şimdi hallolmuş olmalı. E, şimdi dolayısıyla <gülüyor> e, ona e, bu işi yaptırmak e, evet, tekikte bulunca Az bulununca Uday ile çaresiz e, bunu kabul etmek zorunda kalır. Ancak e, ilk gün aldığında ciğerleri e, böyle arka sokaklarda, ara yerlerde, görünmeyen yerlerde dolaşarak günü doldurmaya çalışır. E, o yüzden de e, sat, satamadan geri döner. E, bu sefer e, Üftade Hazretleri ona e, hayır en kalabalık yerde pazar yerinde herkesin gördüğü yerde satmak e, gerekir diye onu tekrar gönderir. Şimdi e, tekrar gönderince pazar yerinde e, herkes e, kadı efendinin eski kadı ve alim bir kimsenin ciğer sattığını e, görünce şaşırırlar. Ondan sonra derler ki ya bu herhalde delirdi, aklını oynattı, böyle şey yapar mı, yapılır mı falan derler. Hatta çocukların onun peşinden koşarak bu delirmiş diye taşladığından söz edilir. Ondan sonra tekrar döndüğünde dergaha, evet orada eğitim başlar. Şimdi burada ne yapılmak isteniyor ve ne yapılmıştır diye bakıldığında esasen yapılmak istenen arkadaşlar Aziz Mahmud Hidayi'ye Hidayi'nin bir defa şöhreti var kadı olduğu için, makam sahibi, mevki sahibi olduğu için itibarı var ve itibar beklentisi var. Ancak artık bu olaydan sonra yani ciğer satma olayından sonra kendi iç dünyasında Aziz Mahmud Hüdayi şunu söylüyor. Artık benim hiçbir itibarım kalmadı. Halk beni delirdi biliyor. Dolayısıyla ben ne makam sahibi ne de şan şöhret sahibi bir kimse olarak değerlendirilmemeliyim. Efendim ben sıradan bir insan durumundayım. İşte bunu kendi gönlünde yaşadığında o zaman makam mevkiye şan ve şöhrete tövbe etmiş oluyor. Ve böyle olunca da Arkadaşlar o zaman e, o süreç yani gönlünden o itibar duygusunu makam mevki şans-ı öğret ve beklentisinden kaynaklanan duyguyu atınca evet o zaman kalp temizleniyor. Sadece Allah'a varmak, ahirete hazırlanmak duygusuyla yol almaya başlıyor. İşte öyle olduğu için de Azmi Mahmud Hüdayi, evet yol alıyor ve yolu tamamlıyor. Yolu tamamlayınca Üftale Hazretlerinin onlarca müridi olmasına rağmen, yüzlerce bağlısı olmasına rağmen Aziz Mahmud Hüdayi'yi kendi makamına oturtuyor. Şimdi burada belki şöyle bir şey de sorulabilir bu Hüdayi olayında. Ya işte bu kadar alim bir kimseye, efendim kadı olan bir kimseye, Allah yolunda vaktiyle o manada hizmet etmiş olan bir kimseye böyle onu aşağılayıcı bir iş yaptırmak, ne kadar doğru bir şey diye de sorgulanabilir. Hatta böyle sorgulayanlar da oluyor zaman zaman karşılaşıyorum. Şimdi arkadaşlar burada asla onun, onu tahkir etme, efendim, onu küçültme, küçümseme duygusuyla yapılan bir şey değil bu. Buradaki esas ispiri, incelik, nükte... Evet, onun iş dünyasında makam mevkiden kaynaklanan itibar duygusunu, o tanınmış kişi olmaktan kaynaklanan itibar beklentisini sıfırlamaya yöneliktir. Ee, yoksa öyle onu tahkir için yapılmış olsa o zaman daha sonra da itibar kazandırılmaz. Yani sonradan esas gönlünden dünya ile ilgili o duyguları atınca esas itibarı daha sonradan kazanmıştır zaten. Nasıl kazanmıştır? Şimdi şeyi bitirdikten sonra tasavvuf eğitimini bitirip e, dergahı şey olduktan sonra biz Azmi Mahmud efendim sarayda ağırlandığını biliyoruz. Çünkü çok tanındı. Iti, saray padişahlardan itibar görmeye e, başladı. Ve e, şurada çok net biliniyor. Sultan 1. Ahmet yani Sultan Ahmet camini yaptıran padişah Sultan 1. Ahmet'in Sarayda onu ağırlarken, abdest aldığı sırada abdest havlusunu padişahın tuttuğu söylenir. Aziz Hüday'ın abdest havlusunu padişah tutmuştur. Yani son gelinen noktada kazandığı o itibar e, önemli, e, çok yüksek bir mevki. Eğer mesela şöyle düşünelim, eğer o kadı olarak devam etse, hatta yükselerek efendim, e, kad, kaz kazaskerliğe ve Şevil İslamlığa kadar yükselse, idi bile e, Osmanlı sisteminde padişahın şehüllüslama bile e, havlu tutması, abdestte havlu tutması diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla e, burada padişahın da e, bu kadar büyük itibar gösterdiği kişi konumuna gelmek, evet, e, onun sahip olduğu makamların sonucu değil başlangıçta o yaşadığı hal ve tevazu sebebiyle sonradan Allah'ın ona bir ikramı e, olarak e, görülmelidir. Şimdi burada e, Allah'ın dışındaki her şeyi insan böyle gönlünden atınca eğitim de ona göre başarılı e, bir şekilde devam ediyor e, demek istenmiştir. Tövbenin arkadaşlar, üç kısmından, mertebesinden bahseden kaynaklar, bunların biri tövbe, diğeri inabe, üçüncü evbe adını alıyor. İlk mertebe Allah'ın azabından korkarak günahı terk etmek. Yani azaptan korkmak ve cenneti ummak manasında Allah'ın azabından korkarak Efendim e, günahlara terk etmek ikincisi e, Allah'tan sevap ve mükafat umarak ona yönelmek e, ondan sonraki mertebe de hakkın rızasını kazanmak ve sadece ona yönelmek e, diye tarif edilen üçüncü mertebe merhalem buna da evbe deniyor şimdi burada e, bir defa azaptan kurtulmak niyetiyle ya da cennete girmek, sevap kazanmak niyetiyle bir kimse tövbe edebilir mi? Edebilir. Bu reddedilen bir şey değil. Ee, yani kabul edilmeyen bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de insanlara e, yapacakları şeyler anlatılırken onlar cennet, onlara cennet vaat edilir. Cehennem ile de korkutulurlar. Dolayısıyla bir insan cennet ümidi ve cehennem korkusuyla Allah rızasını kazanmak isteyebilir. Yani sonuçta yine Allah rızasını kazanmak üzere programlayacak kendisi. Ancak bu kabul edilmiş olmakla birlikte bunun daha ileri aşamalarına çıkılması daha kabul makbul olan bir şeydir. İşte o da cennet ümidi veya cehennem korkusunun da ötesine geçerek sırf bu işi Allah'ın rızasını kazanmak ve ona yönelmek maksadıyla yapmak. İşte bu ileri seviye budur ve buna evbe deniyor. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bazı peygamberlerin duaları tövbelerinin işte bu mertebede olduğu söylenir. Mesela Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın Eyyub Aleyhisselam'ın tövbesi, evbe tövbesidir derler. Şimdi tövbe edenler açısından da tövbeyi üç kısma ayırıyorlar. Bir, avam, sıradan insanların tövbesi. Bunlar günahlara tövbe ederler. İki, havas, yani seçkinlerin, manevi derece yüksek olanların tövbesi. Bunlar gaflet içinde geçen zamana tövbe ederler. Yani günah işlemiyorlar ama bazı zamanlarında gaflet efendim, gelirse işte bundan dolayı Allah'a istiğfar ederler. Bir de bunların daha ilerisi ahasül havas, yani seçkinlerin en üstünlerinin tövbesi var ki bunlar İyilikleri bir an terk etmekten dolayı tövbe ederler. Yani günah işlemiyorlar, vakitlerini de gaflet geçirmiyorlar ama yapmaları gereken bir iyiliği yapmamak, ihmal etmekten dolayı kusur işledik diye efendim tövbe ederler ki bunlar işte daha hassas, daha ileri aşamadaki kişilerin tövbeleri. Şimdi tasavvuk kaynaklarına, tövbeyle ilgili açıklamalara bakıldığında arkadaşlar, farklı açıklamalarla karşılaşırsınız ve bunlar e, birbiriyle çelişen e, açıklamalar olarak karşımıza çıkan. Sadece şeyde de değil, yani tövbeyle alakalı da değil, daha başka konularda da bununla karşılaşabiliriz. Bunların nasıl anlaşılması, nasıl çözüm, çözümlenmesi gerektiğine dair bir örnek olarak burada e, bir olayı size anlatmak istiyorum. Ee, şimdi mesela Seyir bin Abdullah e, ki önemli e, 44. asırda yaşamış, önemli tasavvuf büyüklerinden bir kimsedir. Tövbeyi tarif ederken ya da ona tövbe nedir diye sorulduğunda demiş ki, tövbe, tövbe günahını unutmamandır. Günahını unutmazsan evet o zaman Allah'a olan yakınlığında o pişmanlık duygusu sıcak bir şekilde devam eder. Bu manada, yani pişmanlık duygusunu sıcak tutmak adına günahı unutmamandır. Cüneydi Bağdadi'ye sormuşlar aynı soruyu. Bu da yine bir önceki asrın efendim, yakın asırlar, 4. 3. asrın efendim, büyük sufilerinden. O da demiş ki, tövbe günahını unutmandır. Deminki unutmamandır demişti. Cüneydi Bağdadi ise unutmandır dedi. E, bu o zaman ne oluyor? Yani böyle tam zıt açıklama olduğuna göre bunun hangisi doğru? E, bu noktada Ebu Nasr Eserraç efendim yine dördüncü yüzyılda yaşamış. Ebu Nasr Eserraç ki bunun eseri Ellüma'ı eserler bölümünde tanıtmıştı. E, şöyle ikisinin tarifini ele alarak ne anlama geldiğini bize açıklıyor. Diyor ki o ilk tarif, cevap veren Sey Abdullah'ın tarif ettiği tövbe, müritlerin tövbesidir. Cüneydi Bağdadi'nin tarif ettiği tövbe ise, o tövbe ile ilgili açıklaması ise ileri seviyede olan tahkik ehlinin tövbesidir. Şimdi e, müritler tabii ki günahını hatırlayarak o pişmanlık duygusunu taze, sıcak yaşamalıdır gönlünden. Ancak tahkik ehli kişiler o kadar ileri aşamalara gidiyorlar ki Allah'ı zikretmekle o kadar meşguller ki günahlarını hatırlayacak bir zamanları bile olmuyor. Yani sürekli iyilikle meşguliyetten günahlarını hatırlayacak zamanları bile olmadığından günahlarını hatırlamamış oluyorlar. Dolayısıyla günahını unutmandır bahsede ifadesi bu böyle durumda olan kişiler için söylenmiştir diyor. Yani demek ki bakış açısıyla ve mertebe farklılığıyla bunu ifade izah ediyor, telif ediyor bu zıt açıklamalar. Peygamber Efendimizin de bilindiği gibi kendisi kendisiyle ilgili tövbe ve istiğfar ettiğini, kendisinin bize açıkladığını biliyoruz. Diyor ki, buyuruyor ki bazen kalbim bir perde bürür ve onun için ben günde yüz defa istiğfar ederim. Ee, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in esasen günahlarına affedildiğini biz biliyoruz. Ee, yani geçmiş ve geleceği günahlarına affedildiğini biliyoruz ama buna rağmen zaten kendisi bilerek günah işlememesine rağmen tövbe ettiğine göre bu tövbe bir anda diyor işte perdelenme ee, ne diyor bir perde bülür. Kalbimi aldık ve o yüzden 70 defa veya yüz defa istifar ederim. Şimdi tasavvuf eyle bu e, Peygamber Efendimizin bu hadisini açıklarken e, şöyle bir yorum getiriyorlar. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Allah'a olan yürüyüşünde e, bir halden diğer bir hale, daha ileri bir hale, mertebeye ulaşıyordu. E, her gün e, yeni bir mertebe kat, e, kazanıyor, kat ediyordu. Bugün ulaştığı mertebeden bir önceki mertebeyi gördüğünde o mertebede bulunmuş olmayı kendisi adına bir kusur bir noksanlık saydığından ona karşı istiğfar ediyordu diye bir açıklama yapmışlardı. Ee, bunu Böyle demelerin sebebi de onun geçmiş ve gelecek günahlarının affedildiğinin bilinmesinden kaynakladı. Evet bu tövbe ile alakalı arkadaşlar birazcık geniş tuttuk. Ee, çünkü tövbe her zaman bizim için kurtarıcı bir simittir ve bunun o nimetten istifade etmek gerekir. O manada biraz uzunca konuşmuş olduk. Şimdi esas konumuzun başlığı zikirdi, zikir usulleri, farklı zikir şekilleri. Tasavvuf eğitimi sırasında arkadaşlar, evet değişik usullerle zikir yapılıyor. Şimdi e, bu usullere geçmeden önce esasen e, hangi usulle yapılırsa yapılırsa mutlaka bir zikir e, uygulaması vardır dedik. E, çünkü pek çok ayette ve hadis-i şeriflerde zikirle alakalı açıklamalarla karşılaşıyoruz. Yani ısrarlı tavsiyeler var zikirle alakalı. E, Allah, mesela Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Bu okuduklarım ayet. Ee, geçtiği süre numaraları ve sureler orada görüyorsunuz. Efendim onlar, yani o müminler, o Allah'ın kulları ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar buyuruluyor. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret. Gafillerden olma buyruluyor. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ela bir zikrillahi tatmayıl bir kulûb. Ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Daha başka birçok ayet var. 256 tane ayet biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zikir teşvik anlamında zikretmeyenlerin durumunu anlatan zikir yapanların ne kazanacağı, nasıl e, ve hangi durumlarda zikredileceğine dair, evet açıklamaların olduğu ayetler. Şimdi bu ayetlerde bir defa ortaklıkta Allah'ın çokça zikredilmesi uygulanıyor. Her durumda onun anılması, anılması isteniyor ve bir de zikir şekli faydası açıkça beyan ediliyor. Ayakta oturarak, yan yatarak zikrederseniz kalbiniz mutmayla olur. Zikredenler Rahat bir huzurlu hayat yaşar kim zikirden yüz çevirirse efendim sıkıntılı bir hayat yaşar dünyada. Ve men a'raza as-salavile ve az Kim Allah'ın zikrinden uzaklaşırsa dünyada sıkıntı sıkıntıdan kurtulamaz e, buyuruyor. E, demek ki bunlar bize zikrin gerekliliğini ifade ediyor. Şimdi tabii zikir zikir derken bu e, Yaptığımız farz ibadetler de bir zikirdir. Bunu bir defa bilelim. akim salate lizikri Zikri, beni anmak için namazını kıl e, emri var Kur'an-ı Kerim'de. E, oruç, hac, zekat bunların hepsi aslında Allah'ı anmak üzere yapılan ibadetlerdir ve zikir kavramı içerisinde değerlendirilir. Ama bununla birlikte ayrıca e, Allah'ın tesbih edilmesi, ona yalvarmak ve yakarmak, efendim e, isimlerinin anılması, tekrar edilmesi şeklindeki e, <gülüyor> zikirlerinde olduğunu biliyoruz. Bunlarla birlikte, e, evet ibadetlerle birlikte bu zikirlerin tespihlerinde yapılması bizden isteniyor. Hadislere baktığımızda da yine arkadaşlar zikre yönlendiren, zikrin önemini ifade eden birçok hadis biliyoruz. E, yine bunların bir karşına işaret çıkılırsak e, Buhari hadisi, Rabbinin zikreden ile zikretmeyen, ile, e, diri ile ölü gibidir. Yani e, adam e, diri ama e, Megit Mütalik değerlerde eskiler. Yani hareket eden ölü. Zikir yoksa al, al, Rabbini anmıyorsa evet ölü mesabesine sayıyor Peygamber Efendimiz. Sizin amellerinizin en hayırlısı Allah'ı zikretmektir. Bir topluluk oturup Allah'ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekinet iner. Ve Allah onları yanındakilere zikreder. Bakınız burada ayrıca toplu toplu zikirden bahsediliyor. Yani toplu olarak zikir edenlere edenlerin karşılayacağı bu güzel durum ifade ediliyor. Zikri arkadaşlar yine derecelere ayırıyorlar. Evet, efendim tasavvuf büyüklere İslam alimlerim. Biri Allah'ı dil ile övmek. Yani ona dua etmek ve yalvarmak. Bu bu da bir bu bir zikir. İkincisi Allah'ı kalp ile zikretmek. Yani Rab ile kalp arasındaki perdelere kurtularak onu kalp ile görür gibi anmak. Dilin ötesine e, geçiyor ve kalp ile zikretmek. Evet onu görür gibi kalp gözüyle görülmüş gibi anmak. Ama bir de hakiki zikir denilen bir e, mertebeden bahsediyorlar ki bu arkadaşlar gerçekten Bakara suresinde ifade edilen beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim şeklindeki ifadeyle alakalı beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim buyuruyor Hazreti Allah. İşte Hazreti Allah'ın seni andığını gördüğün zikir hakiki zikirdir derler. Yani siz Allah'ı anıyorsunuz anıyorsunuz öyle bir noktaya geliyorsunuz ki siz andıkça Allah da sizi anıyor. İşte Allah'ın sizi andığını gördüğünüzde, yani bunu hissettiğinizde işte o zaman gerçek zikir ortaya çıkıyor. Yani kendi zikrinden kurtulup Allah'ın bekasıyla Allah'la zikretme durumu derler buna. İşte bu en ileri seviyedeki zikirdir arkadaşlar. Tasavvuf eğitiminde, evet tasavvuf eğitim kurumları olarak bilinen tarikatlar, Farklı zikir şekilleri uyguluyorlar. Şimdi Nakşibendiye tarikatı bunlardan en önemli tarikatlardan Nakşibendiye tarikatı arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir kanalıyla gelen zikir şeklini uyguluyor ki bu e, zikir şekli kalpten sessiz ve hareketsiz olarak e, yapılıyor. Buna zikri kalbi veya zikri hafi deniliyor. Zikri kalbi kalp ile yapılan zikir demek. Zikri hafi gizli sessiz yapılan zikir demek. Aynı manada kullanılıyor. Nakşibendi dışındaki tarikatlar, Kadiriye, Halvetiye, Rifa'iye efendim, Şahzelliye, Şahzelliye de zikri hafi var. Ama efendim bu saydığım tarikatlardan verdiği gibi tarikatlardan. Ee, arkadaşlar Hazreti Ali'den gelen sesli ve hareketli zikir yani zikri cehri e, diye ifade edilen usul benim seviyorum. Şimdi e, daha önceki derslere bir vesileyle söylemiştik. Evet Hazreti Ebubekir Hastanın Hazreti Ebubekir'in ses hastanesi sessiz zikretmesinin sebebi, anlamı, e, arkadaşlar bu şey, e, yani tasavvuk kaynaklarına göre e, Peygamber Efendimiz Hazreti Tebbi e kalp ile zikri tarif etmiştir. E, o yüzden o kalple zikir yapıyor. Yani bu kalbin dışında sessiz ve hareketsiz zikrin dışında zikir yapmıyor demek değil. Yani kendisi yine e, diliyle belli e, seste e, zikirde yapmış, yapmasına bir mani yok. Ama Hz. Bekir'in niye gizli zikir, kalp zikri tarif edildi derseniz, tasavvuf kaynakları bu zikrin tarif edildiği yer olarak hicret sırasında mağaradayken Peygamber Efendimiz'in ona zikir telkin ettiğini söylerler. Yani mağara durumu arkadaşlar, gizlendikleri, dışarıya sesin çıkmaması gereken bir durumda e, bulunuyorlar ve orada doğrudan Allah'ı kalben anması Peygamber Efendimiz tarafından telkin edilmiş oluyor. Ve onun o zikir şekli ki bu özel telkindir e, sonradan devam ettiriliyor. Hazreti Ali'ye gelince ona bir defasında Peygamber Efendimiz gözlerini yun ve ben söyleyeceğim sen de tekrar et e, diyerek Kelimeyi tevhid zikri La ilahe illallah'ı ona telkin ediyor. Ama sesli olarak telkin ediyor. O da sesli olarak La ilahe illallah şeklinde tekrar ediyor üç defa. Dolayısıyla Hazreti Ali'den sonra da bu zikir usulü devam ettiriliyor. Yani Peygamber Efendimiz ayrı ayrı bu usullerle telkin ettiği için öyle devam ediyorlar. Şimdi şeyde Evet mizacla da alakalı, e, tabii ki mizacla da alakalı. Zaten mizac ve meşreple alakalı olduğunu e, söyledik. E, bir de tabii e, durum ortamla da ilgili bir şey. E, mesela Hz. Osman'a da bir kalbi zikir telkini vardır Peygamber Efendimizin. Ama ne zaman telkin etmiştir? E, Hz. Rukiye vefat ettiğinde yani Peygamber Efendimizin kızı onun eşiydi ifade ettiğini peygamber efendimiz tazi için evine gitti ve Hazreti Osman'ın çok üzgün olduğunu gördüğünde ona e, yönelerek dedi ki ya Osman gözlerini yum e, kalbinden dünyaya ait ne varsa hepsini çıkar ve kalbinle Allah'ı an buyurdular e, ve Hazreti Osman'a telkin edilen zikir de doğrudan kalbi zikir olarak e, kaldı ve devam etti Dolayısıyla e, bunlar belli e, evet şartlarda yaşanan bir takım olaylarla da ilgili olarak e, Peygamber Efendimizin telkinleriyle oluşmuş zikir şekilleri. Şimdi Şeyden e, Nakşibendiye usulünde arkadaşlar, geçen e, derste de söylemiştik. Beş latife e, üzerine zikir yapılıyor. Kalp, ruhsır, hafi, ahfa diye. Bunları açıkladığım için şimdi üzerine durmuyorum. Geçen hafta. Ee, ve ondan sonra nefis ve e, yani iki kaş arasındaki nefis ve ondan sonra da bütün bedenin zikre katılması sağlanıyor demiştik. Nakşibendiye de bir de toplu zikir var. Hatmehacegan diye anılan. Bu Hatmehacegan e, hocalar, şeyhler hatmi manasına geliyor. Yani Nakşi şeyhlerin hatimleri. E, Hatimle kastedilen aslında e, zikir yani belli bir zikir şekli bu. Ee, Salahattin Uşakî Hazretleri İzhar-ı Esrar-ı Nihan, Elvara Hatmehacigan isimli eserde, ki bu 17. yüzyılda yaşamış büyük şeylerdendir, bu Hatmehacigan'ın yapılış şekillerini üç farklı şekilde e, yazmış eserinde. E, ama yani işte Fatiha okunuyor, Salavat okunuyor, sonra ben... 79 defa ele meşrah okunuyor, iklaslar okunuyor falan. Bu üç tehtipte de arkadaşlar esasen e, bu hatmi hacegahının temelinde bin tane ihlas veya bin bir tane iklas okunması söz konusudur. Yani iklasın evvelinde sonunda istiğfarla salavatlar getiriliyor. Bazı farklılıklar var ama bilelim ki bin tane iklas e, veya bin bir ihlas. Niye böyle bin tane ihlasın okunduğu bu zikre Hatme Hacigen denilmiş? Başında ve sonunda Fatiha suresi okunuyor. Fatiha suresinden dolayı Kur'an'ın özeti ve hatmedilmesi gibi sayılmış bu zikir. O yüzden Hatim denilmiş. Yani böyle bir açıklaması var Sedat-ı e, Uşak Hazretlerine. Hatme Hacigen'e kısaca, şimdi Nakşibendiye çevirilir, Hatme e, tabirini de kullanıyorlar. Evet bu toplu olarak yapılıyor. Fakat tek başına yapmak da mümkün. Nakşibendiye dışındaki tarikatlarda arkadaşlar sesli ve hareketli zikir uygulanıyor dedik. <gülüyor> yani çoğunda. Nakşibendiye gibi hafif zikir uygulayanlar da var başka şazeliye gibi. Efendim e, o diğer tarikatlardaki zikrin adı da sema ve devran. Sema, musiki dinlemek anlamına geliyor. Devranda dönmek. Musiki eşliğinde, bir ilahi eşliğinde efendim... Veya müziği aletleri kullanılarak efendim onunla birlikte dönmek suretinde suretiyle yapılan zikre deniyor. Zikrin genel adı arkadaşlar bu. Efendim Kadiriye gibi Rifaiye, Halvetiye, Mevleviye, Süleymaniye, Çiştiye gibi tarikatlara mensup dervişler bu zikri uyguluyorlar. Mevlevilerin zaten dönerek nasıl zikrettiğini görmeye yoktu. Burada da resimleri görüyorsunuz. E bunun adı semadır. Aslında sema ve devran demektir. Yani musiki dinleyerek efendim, dönmek şeklinde gerçekleştiriliyor. E, toplu olarak bu, bu, Mevleviler tek başına kendi etrafında dönüyorlar. Ama mesela Halvetiye'de toplu olarak herkes bir halka oluşturuyor ve o halka e, şeklinde e, dönüyorlar. Mebleviye ve Bektaşiye dışındaki tarikatlarda zikre oturarak başlanıyor. Sonra ayağa kalkıyorlar ee, ve bu şekilde devran gerçekleşiyor. Halka diye anılan o daire şeklinde e, oluştuktan sonra Allah'ın isimlerini okuyarak zikrediyorlar. Yani zikri usulü bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi tabi musikiyle yapıldığı için arkadaşlar yani e, belli ilahiler falan okunduğundan dolayı Türk musikisinde sadece devran sırasında okunmak üzere zikrin ritmine ve muhtevasına uygun bestelenen ilahilerden bahsedilir. Bunlara devran ilahileri deniyor. Bir kısmını biz şeylerde de okuyoruz. Yani dinliyoruz daha doğrusu. Ramazanlarda işte televizyonlarda, iftar öncesinde, iftar sonrasında program aralarında evet, bunlara yer veriliyor. Dönerek zikretme ve bu yolla Hakka Erme gayes taşıyan Devran zikri ilahi nizama uygun bir davranış olarak kabul ediliyor Çünkü bu alemde felekler ve bulunan her şey dönmektedir gezegenler işte benim Güneş vesaire melekler de arş etrafında dönüyorlar hacılar Kabe çevresinde dönerek ibadet ediyorlar Dolayısıyla işte dönmek her yerde zikrin bir çeşitli olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte bazı alimler farklı gerekçelerle bu zikir türüne yani Sema ve Devran zikrine itirazlarda bulunmuşlar. Bu konu özellikle Osmanlı döneminde arkadaşlar çok ciddi tartışmalara sebep olmuş. Niye böyle tartışılıyor? Çünkü bu zikir şeklini Hristiyan topluluğun Efendim yaptığı bir dansa danssa benzetenler var. Peygamber Efendimiz'in de hadisi var bir topluluğa benzeyen onlardadır diye. Bu benzerlikten dolayı bu bu Hristiyan raksını, Hristiyan dansını andırıyor diye itiraz etmişler. Savunanlar da ya onunla alakası yok. Biz ne Hristiyanlara benzemek istiyoruz ne de hakikaten yaptıklarımız onların yaptıklarına benziyor. Onların bir ilişkisi yok gerek savunmaya çalışmışlar. Bu uzun bir tartışma. E, bu hususta yazılmış disalelere şöyle göz attığımızda Osmanlı alimlerine Şevhülislam Zembilli Ali Efendi, e, Şevhülislam Muhammed Fenari, e, Sema ve Devran zikrinin yapılabileceğini, e, evet yapıldığında sevap kazandırıcı bir eylem olacağını belirtiyorlar. Ama öte yandan Şevhülistan Molla Gürani, efendim Kazasker Nurettin Sarıgörez, Molla Arap kabulye tanınan Vaiz Muhammed bin Ömer, Fatih Cami imamlarından İbrahim bin Muhammed Halibi gibi alimler ise e, olumsuz görüş bildiriyorlar. Şehir İslam e, Kemal Paşazadi ile onun talebesi talebelerinden olan Şehir İslam Ebu Suud Efendi de belli şartlar çerçevesinde ancak bu zikrin yapılabileceğini söylüyorlar. Yani e, orada şartlara e, belli bazı konularda itirazları var onlar e, o itirazlar karşı itiraz gerekçeleri e, efendim ortadan kaldırılırsa e, o zaman zikir bu şekilde zikir yapılabilir e, diyorlar. Ebusud Efendi e, Ebusud Efendi küfür demiyor arkadaşlar. E, onu söyleyeceğim şimdi. Ebu Sud Efendi işte belli şartlarda bu, bunu yapmak e, mümkün olur diyor. E, oraya geçmeden şuradaki bilgileri kısaca bir vereyim. Zembillahi Efendi devran zikrinin ki uzun süre Osmanlı'da Şevli İslamlık yapmıştır. İkinci Bayezid döneminde Yavuz Sultan Selim Kanuni dönemlerinde Şevli İslam'dır. Devran zikrinin İslam kuralları açısından hiçbir sakıncası bulunmadığını yazdığı küçük bir risalede açıklıyor, açıklanmıştır. Ayrıca bunu uygulayan devrişlere karşı çıkılmaması gerektiğini duyurmuş ve bu usta fetva yazmıştır. Ee, yine İslam Kemal Paşazade'de de bu hususta iki bir aleyhte efendim, e, Risalesi var, e, bir de e, belli şartlarda yapılabileceğini gösteren e, yazdığı başka bir Risalesi var. Dolayısıyla o da diyor ki işte şu şu şu şartlara dikkat ederek efendim e, zikir yapılmalı, onun dışına çıkılmamalı şeklinde sınır koyuyor. Ebu Suud Efendi'ye gelince evet, sorularınızla onunla alakalı Ebu Suud Efendi'nin görüşü şudur arkadaşlar. Şimdi e, esasen Ebu Suud Efendi diyor ki fetvalarında ki bu fetvalar Ertuğrul Düzda Bey tarafından yayınlandı, neşredildi. Piyasada da bulabilirsiniz. E, 16. asırda işte din hayatı gibi başlıklara kitap neşredildi. Şimdi diyor ki esasen bir kimse zikir yapmak istiyorsa oturarak, sekinet içerisinde yapması en güzelidir. Yani bu şekilde yapmak en güzeldir. Ama eğer ayağa kalkarak ve dönerek yapacaksa o zaman edep, vakar ve tazim ile yapılması gerekir. Mesela diyor, baş, bel ve ayakları hareket ettirerek yapılan devran, kafirlerin horoz tepmesi diye anılan dansına benziyor. Bu şekilde zikre izin verilemez diyor. Ancak Ayaklarını vurmadan, ayak sabit tutarak yapılırsa o takdirde arada bir benzerlik kalmamış olur ve böylece zikri yapabilirler diyor. Şimdi burada dolayısıyla demiş oluyor ki yani bu benzerlik, tam benzerlik olunca olmaz ama benzerliği ortadan kaldıracak bir tasarrufta bulunursanız o zaman evet dönerek de zikir yapabilirsiniz demiş oluyor. E, Tabi Ebu Suud Efendi'nin bunun dışında başka bir şeye daha dikkat çekiyor. O da şu, evet böyle zikir yapılabilir ama bu zikri ibadet saymamalı onu yapanlar. Çünkü eğer ibadet sayarlarsa işte o zaman dinden çıkarlar diyor. Neden? Çünkü ibadet dediğimiz şey Allah'ın yapılmasını emrettiği fiillerdir bu böyle ne Kur'an'da ne de hadiste böyle bir eylem emredilmediğine göre buna ibadet dememek gerekir diyor yani esas itirazı buraya ancak bu da arkadaşlar şu manaya geliyor ee, yani namaz gibi oruç gibi bir ibadet şeklinde kabul edilmemesini demek istiyor Ebû Efendi. yani mevlevinin dönmesi efendim e halvetinin halka olarak dönmesi, namaz kılmak gibi bir ibadettir şeklinde anlaşılmaması gerekir diyor. Doğru ama bu kişiler zaten namaz gibi, oruç gibi bir ibadet olarak kabul etmiyorlar. İbadet hükmünde olan bir eylem olarak kabul ediyor. Yani sevap kazandırıcı bir eylem olarak tanımlıyorlar bunu. Çünkü Peygamber Efendimizin buna imkan verecek açıklamaları da var. Mesela diyelim ki e, yolda yürümek ibadet midir? E, değildir. Yani mübah bir eylemdir. E, ama Peygamber Efendimiz diyor ki bir kimse cemaate ulaşmak için yolda yürürse her adımından dolayı ona bir sevap yazılır, bir de günahı silinir. Şimdi burada adım atmak, yürümek sıradan bir eylem iken artık kişi cemaate gitme niyetiyle bunu yapınca, yani bir sevap arosu e, var orada o zaman sanki ibadet gibi ona sevap kazandıran bir eyleme dönüşüyor. İşte buna da bu manada ibadet diyebilirsiniz. Şimdi mesela yine bir ifadesi var Peygamber Efendimizin. Kardeşine gülümsemen sadakadır buyuruyor. Şimdi sadaka bir ibadet türüdür. Yani nedir? Yani zekat sadaka vermek, zekat vermek bir ibadet çeşididir. Burada ne diyor Peygamber Efendimiz? Kardeşine gülümsemek bir sadakadır. Bakınız gülümsemek aslında sıradan bir eylem olmasına rağmen ona bir ibadetmiş gibi bir tanım getirdi Peygamber Efendimiz. İşte bu manada e, ibadet de sayılabilir bu da Ama namaz gibi, abdest gibi, farz kılınan, efendim, tanımlanan, tarifi verilen ibadetler gibi tabii ki sayındığında o zaman Ebu Suud Efendi'nin dediği mahsur ortaya çıkar. Bunu da arkadaşlar e, bu şekilde e, bilmekte fayda var. Evet bu hususta arkadaşlar çok daha farklı tartışmalar var e, ama ben burada çok özet olarak anlattım. Bu kadarı bilmeniz yeterli. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, başarılı bir e, vize imtihan dönemi geçirmenizi niyaz ediyorum. Ee, yalnız derslerimiz yine e, bu imtihan süresince de devam edecek. Yani önümüzdeki haftada yine program e, aynen devam edecek. Bunu da e, bilgisini vermiş olalım. Zaten size de bilgi gelmiştir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.